Mü'min Suresi Mekke döneminin sonlarında inmiş olup 85 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta min Tanzilül Kitab minallahil Azizil Alim Ha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 Rabbimin hükmü böylece kesinleşti. Ellezine yahmilun el'arşe ve men haulehu yusabbihun bihamdi rabbihim ve yu'minun bihi ve yu'minun bihi ve yestagfirun linnezin amenu. ve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 <gülüyor> Bugün her kişi ne işlemişse onun karşılığını alır. Bugün kimseye haksızlık edilmez. Muhakkak ki Allah hesapları pek çabuk görür.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 اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ Hiç dünyada dolaşıp da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 Böyle oldu. Zira peygamberleri kendilerine açık açık delillerle geldikleri halde bunlar onları rek ve inkar ettiler.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 Ayetlerimiz, mucizelerimiz ve açık bir yetkiyle Firavuna, Hamana ve Karuna gönderdik de onlar bu yalancı bir sihirbazdır dediler. Belemmece am bil hak min inadina kalutulu ebna alladina amanu ma'ahus ve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 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه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 <Sessizlik> Ey benim sevgili milletim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 Artık O'na yol gösteren olmaz. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَا فَمَا زِلْتُمْ ف۪ي شَكِّمْ مِنْ مَا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبَعَثَ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 Şüpheci kimseleri böyle şaşırtır. Aladin yujadilun fi ayatillahi bıqir <gülüyor> sultan ata’hum kabr amqut enged Allah ve enged aladin amanu kaderik yutbuğ Allahu alan kulli qalb mukkibir jebbar.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 Ben ise sizi üstün kudret sahibi ve mağfireti pek bol olan o Aziz ve Gaffar'ın yoluna davet ediyorum. La jarama enna ma ted'unni ileyhi leys lehu davvetun fi'd-dunyâ ve lâ fi'l-âhiret ve enna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 Fe vakahallahu Allah onu kafirlerin tuzaklarının şerrinden korudu. Firavun hanedanını da kötü azap kuşatı verdi. En narudun aleha gudu ve ashiya ve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 zikir ve ibadete devam etti İnnellezine yucadelun fi ayati llahi bighayri sultanin atahum bighayri illa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 اِنَّ <gülüyor> Kıyamet, yani dirilme ve duruşma saati mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yok. Fakat insanların ekserisi buna inanmazlar. وَقَالَ <gülüyor> رَبُّكُمُ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 Allahü Lâhid jâlânakumûl Ərð qararû ve əsmâ abnâ ve çowrakum fâ ahsân çowrakum ve rızâtkum min al-tiibât. Zârîkum Allahû rabbûkum fâtbarak Allahû rabbûl Allah o yüce zâttır ki.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 ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ أَجَلًا O'dur ki sizi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 Bir işin olmasına hükmedince sadece ol der. O da hemen olu verir. Em <gülüyor> tara fi Baksanıza Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlara, ileri geri konuşanlara nasıl oluyor da haktan vazgeçiriliyorlar. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا Kitabı ve elçilerimizle gönderdiğimiz buyrukları yalan sayanlar, suçlarının neticesini yakında öğreneceklerdir. <gülüyor>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 ذَارِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ Bu şaşırtmanın sebebi, dünyada haksız yere şımarıp kibirlenmeniz ve taşkınlık yapmanızdır. اُدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَا خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ الْمُتَكَبِّرِينَ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 <gülüyor> Onlar hiç dünyayı gezip dolaşmadılar mı ki